748, numaralı konu, halkın devlet başkanı üzerindeki hakları, Hazreti Ömer'in halka idarecilerinden memnun olup olmadıklarını sorması, evet, Hazreti Ömer, kendisini ziyarete gelen heyetlerden oranın emirini sorar ve, hastaları yoklamaya gidip kölelerin istekleriyle ilgilenir mi, halka nasıl davranır, kapısında kimleri barındırır, gibi sorulara cevap isterdi, eğer gelen heyet bunlardan birine hayır diyecek olursa Hazreti Ömer o valiyi derhal azlederdi.